بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا Mustafa muhtar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ama بعد. <coughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sahabeleri cennetle müjdeledi. Her sahabenin bir durumda bir hikayet bir hikayeti. Bir kere bir sahabe camiye girerken Peygamber Efendimiz dedi: "Camiye girmeden Dedi bu kapıdan cennetin ehlinden bir adam girecek. sahabe otururken baktılar sağa sola acaba Ebu Bekir mi girecek? Ömer mi girecek? Kim girecek cennetin ehlinden? Baktılar normal bir sahabe giriyordu. Abdestliydi. Tabii bu hikayeyi hepimiz biliyoruz. Ertesi günde tekrar Sallallahu aleyhi aynısını söyledi. Ondan sonraki günde aynısını söyledi. Hep aynı sahabe giriyor. Çok böyle durumlardır Sallallahu aleyhi sellem sahabeleri cennetle müjdeledi. Tek bir hadiste 10 sahabi cennete cennetle müjdeledi. Peygamber Efendimiz. Resulullah sellem dedi ki Ebu Bakir, cennettedir. Ömer cennettedir. Osman cennettedir. Ali cennettedir. Talha cennettedir. Ez Zübeyir hepsini saydı. 10 kişi sahabilerden. Ebu Bakır Sıddık radıyallahu anh Bu 10 sahabiden 10 kişiden 6 kişi onlardan Ebubekir Bekir sebebiyle Müslüman oldular. Şu 6 kişi Cennetle müjdelenlerdendir. Ebu Bekir adı Abdullah. Babasının adı Osman. Abdullah bin i Uthman. Ebu Bekir diye bilinen Biliniyor insanların aralarında Babası da Ebu Kuhafe Onun için Ebu Bekir İbni Ebu Kuhafe ona denir Sıddık ona deniyor Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ne derse hemen inanıyor. Tartışma yok Aklını da çalıştırması gerek yok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dedi mi Doğrudur Konuşmaya gerek yok Peygamber Efendimiz'den iki buçuk sene sonra vefat etti. Resaleşey pardon. Doğumu Sallallahu Aleyhi ve Sellem doğduktan sonra iki buçuk sene sonra Abu Bakr Sadiq doğdu. Yani Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den iki buçuk sene küçüktür. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat ettikten sonra yine iki buçuk sene sonra Abu Bakr Sadiq vefat etti. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem 63 yaşındayken vefat etti. Ebu Bekir Sıddık'ta 63 yaşındayken vefat etti. Çünkü sellemden iki 2,5 sene sonra doğdu. Doğum zamanında. Vefat zamanında yine 2,5 sene arasında vardı. Ebu Bekir Sıddık zayıftı. Beyazdı. Heybetliydi. Sıfatı budur. Babası Mekke Fethinde Müslüman oldu. Annesi de çok erken Müslüman oldu. Yani Peygamber Efendimiz ilk davetinde annesi İslam'a girdi. Dört kadınla evlendi. İki tane ile İslamdan önce, iki tane İslamdan sonra Müslüman olduktan sonra. Çocukları altı çocuğu vardı. Üç erkek, üç kız. Erkeklerin adları Abdurrahman, Abdullah, Muhammed. Kızların adları Ummukul Thûm. Esma Aişe Tussiddiqa bintussiddiq Radıyallahu anha Peygamber Efendimizin eşidir. <gülüyor> Resulullah Aleyhisselam'ın arkadaşı ve dostu cahiliyetten beri çünkü ikisi aynı kabileden, aynı yerde yaşıyordular aynı mahalle diyelim. Yaşları da birbirine yakın ikisi de cahiliyeti bilmiyorlar. Yani Peygamber Efendimiz hayatında bir puta secde etmedi Ebu Bekir Sıddık da hayatında bir puta secde etmedi İslam'dan önce Ebu Bekir Sıddık Peygamber Efendimiz gibi hayatında bir içki içmedi fahişeyi de bilmiyordu bu haram olmadan önce İslam'da onun kalbi çok merhametliydi en ufacık şeyden hep ağlıyordu merhametinden ona sordular neden cahiliyette içki içmedin. içmedin? Cevabı aklımı korumak için rezil olmayayım milletin içinde, ondan içkiyi içmedim dedi. Zeyd bin Amr bin Nufail bir rahipti İslamdan önce doğru dindeydi, tevhidin üzerindeydi. Yani İsa Aleyhisselam'ın dinindeydi. Tabi millet onu tahrif ettiler yavaş yavaş. Kimisi sapık oldu insanlardan, kimisi rahiplerden doğru dinden, tevhidin üzerinden ayrılmadı. Zeyd İbn-i Amr i̇bn böyle tevhidin üzerinde yaşıyordu. Ebu Bekir Sıddık aralarda İslam'dan önce onun yanına gidip geliyordu, ondan dinliyordu. Onun konuşması hoşuna gidiyor. Yani putlara ibadet etmeyi sevmiyor, mantıklı bir şey görüyor devamlı. O da dediğim gibi akıllıydı. Yani kendini bu e, mantıksız şeylere kendine atmıyordu, kabul etmiyordu onları. Zeyd bin Amr bin Nufail İslamdan önce vefat etti. Abu Sıddık radıyallahu raziyyallahun bir günde bir rüya gördü. Tabii Ebubekir Sıddık bir tüccardı. Aralarda sefere çıkıyor Şam'a, Yemen'e, başka yerlere ticareti için. Bir kere Şam'a giderken Basra Şam'dayken orada bir rahib vardı. Bahira'r Rahib adı. Tabii bu Bahira'r Rahib daha önce bir hikayesini biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası vefat etti doğmadan önce onun büyük babası kefaletinde kaldı. Büyük babası vefat edince Abdülmuttalib. Amcası Abu Talib ona baktı. Onun kefaletinde oldu. Ona bakıyor çocuğu gibi. Bir günde Abu Talib Şam'a giderken bir kafilenin içinde Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem çocukken yanına aldı. Şu bahiren rahibin yanında oturdular yakın bir yerde dinlenmeye. Bahiren rahib çıkıyor, gidiyor, geliyor Peygamber Efendimiz'i uzaktan gördü. Görünce emin olacak. Bu gerçekten gelecek Resul, gelecek Peygamber. Tabi Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Ya'rifûnehu kema ya'rifûne ebnâahum. Yahudilerin, hakamları ve Hristiyanların Rahipleri, papazları, Tevrat'ten ve İncil'den Peygamber Efendimiz'i bilirler, çocukları bildiği gibi. İnsan çocuğunu kaybeder mi, karıştırır mı başka çocukların aralarında olursa? Hiç karıştırmaz, kaybetmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e görünce karıştırmazlar. Sıfatını sıfatından bilirler. Tevrat'ta okuduklarına göre onu bilirler. Bahira Rahip Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı görünce emin olmak istiyor. Bu Resulullah mı değil mi? Şu kafileyi ertesi güne yemeğe davet etti. Ama dedi bir şartla hepiniz geleceksiniz. Hiç kimse kalmayacak. Ertesi gün hepsi geldiler bir tek Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem Çocuk olduğu için eşyaların yanına bıraktılar. O geldi, geldikten sonra Bahira Rahip baktı. O çocuk yoktur. Dedi birisi eksik gelmedi. Dediler hayır hepimiz geldik. Dedi hayır birisi eksik. Dediler bir çocuğu bıraktı. Dedi hepiniz geleceksiniz dedim. Çağırdılar Resulullah Aleyhisselam'ı. Onlara yemek yerken hep ona bakıyordu Resulullah Aleyhisselam. En son yemekten sonra sordu. Bu çocuğun babası kim? Hemen işaret ettiler amcasına. Abu Talib'e. Dedi hayır bu onun babası değil babası olmaması lazım şimdi bunun Yani hayatta olmaması lazım. Dediler doğru babası vefat etti. Bu onun amcası. Tamam dedi. Sonra bir kenara çekti. Abu Talib'e dedi. Senin yeğeni hemen tekrar Mekke'ye götür. Yahudilerin hakanları onu görürse öldürürler. Bırakmazlar. Dedi neden? Dedi bu çocuğun ileride büyük bir yani ne diyeyim Amr azim, ulu bir konusu olacak. Bir daha amcası hiçbir, Mekke'den hiç çıkartmadı. Bir sefere, bir yere çıkartmadı. Rahib Buhayra'nın dediğine göre. Şimdi Ebu Bekir Sıddık bir rüyayı gördü. Seferdeyken Rahib Buhayra'nın yanına geçti. Şu rüyayı anlattı. Dedi ben böyle böyle rüyamda gördüm. Rahib Buhayra Bahira Rahib ona bir sürü sorular sordu. Sen nereden geliyorsun? Hangi mahallede yaşıyorsun? Bilmem ne. En son ona dedi yakınlarda bir peygamber gönderilecek. Sen onun veziri olacaksın. Vefat ettikten sonra peygamber vefat ettikten sonra sen halifesi olacaksın. Ebubekir Sıddık bu rüyayı gördükten sonra hiç kimse şey bu tevili rüyanın tefsiri duyduktan sonra hiç kimseye anlatmadı. Çünkü bunu derse sanki insanlara diyor ben halife olacağım. Rüyada böyle gördüm. Bahir ar-Rahib böyle dedi. Onun için ağzını açmadı halife olduktan sonra o rüyeyi anlattı Müslümanlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların hakkında diyor. Kimseye İslam'a davet edersen muhakkak tereddüt edecek. Müslüman olayım mı, olmayayım mı? En son İslam'ı kabul ediyor. Ancak Ebu Bekir. Bir tek. Ona söylediğim zaman, İslam'ı anlattığım zaman hemen Müslüman oldu. Hiç tereddüt etmeden. Tabii evvel sahabeler tereddüt ediyorlar. Normal bir şey yani. Yani bir insan inancını atacak. Ne diyeyim bir dakikada. Fikrini, bütün e, akidesini biriktirdi fikirler, ibadetler. İlahlar kime ibadet ediyor hepsini bir anda atacak Allah tek diyecek Allah'a ibadet edecek. Bu çok zor. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an zaten zemini hazırdı. Birincisi Zeyd, e, Zeyd. Zeyd'ten dinliyordu Rahim'ten bir de Şuruya'yı gördükten sonra bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yaşıyordu. Biliyor Resulullah hiç yalanı yoktur. Şimdi yalanı Allah'a azze ve celle iftira atacak. Yani bir insan bir yalan söyleyecekse korkar. Allah'ın hakkında konuşmaz bir şey. Başka dünya için bir şey söyleyebilir. Onun için dediğim gibi zemini hazırdı. Onu bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir tek ağzını açtı. Tebliğ etti İslam'ı hemen Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her Müslüman herkes İslam'a girince seviniyordu. Ama hiç kimseye Ebu Bekir İslam'a girdiğine sevindiği gibi hiç kimseye sevinmedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani acayip sev, sevinmesi vardı. Çok çok mutluydu. Günlerce bu yüzüne göründü. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh İslam'a ilk girdiğinde bir sorumluluğu hissetti. Bir mesuliyeti gördü. Hemen tebliğ etmeye çıktı. Gitti, geldi, Sahabeleri getiriyordu dediğimiz gibi altı kişinin kişi cenneti müjdelenlerden getirdi cennetle müjdelenlerden getirdi Müslüman oldular. Başkaları da getirdi. Ebu Bakr Sidiq radya an şu ayeti: "Qul inna salati wa nusuki wa mahiya wa mamati lillahi bu ayeti yaşadı Ebu Bekir Sıddık. Ey Muhammed namazım, kurbanların, bütün hayatım ve ölümüm Allah için de. Allah Azza ve Celle emretti. Resulullah Aleyhisselam söylesin. Ebu Bekir Sıddık bu ayeti yaşıyordu. Bütün hayatın, yani artık başka şeyde meşgul kalmadı. Müslüman oldu mu? Gitti. Gitti. Zubeyr bin Avam'dan geldi, Müslüman oldu. Gitti Osman bin Affan'ı getirdi. Tekrar gitti Talha bin Ubeydillah. Gitti Saad bin Abi Waqqas, Ebu Ubeyda bin el-Cerrah, Abdulrahman bin Auf, Osman bin Maz'un. Bu sahabeleri hepsini getirdi o. Onlar Müslüman oldular. Bir düşünelim. Bir Müslüman sahabelerden olursa ne kadar büyük sevabı vardır ne kadar dürüst insanlar, ne kadar günahlardan uzaktılar. Peki şu insan cennetle müjdelendiyse sevabı ne kadar büyük? Yani bir düşünelim aramızda birisi geziyor ama biliyoruz bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bu cennetin elinden. Yani ne diyeyim cennetin kartını aldı giriyor cennete kesin. 6 kişi bunlardan sevabı ne kadar büyük? Hepsi Ebu Bekir Sıddık'ın sayfasındadır. Umar bin Kattab sevabı ne kadar büyüktü? Ne kadar okuyorduk okun, onun hakkında? Başkaları da Ebu Bekir Sıddık sayfasındadır. Umar bin Kattab şey değil Osman bin Affan geldi. Çünkü Osman bin Affan Ebu Bekir sebebiyle Müslüman oldu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, bu görevi iyice anladı. Bu işi iyice anladı. Onun için yaşadı. Şimdi baksak bu dünyanın işlerine. Birisine sorarsak ne iş yapıyorsun? Öğretmenim. Valla güzel bir iş. Allah razı olsun nesilleri yetiştiriyor. Şerefli bir iş. Öbürü hırsız. Ne kadar büyük fark var aralarında. Birisi hırsız, birisi mükemmel bir meslek. Öbürü doktor. O milleti acılarından çıkartıyor, kurtarıyor. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işi nedir? Doktor milleti acılarından kurtarıyorsa peygamber efendimiz milleti cehennemden kurtarıyor. Ebedi azaptan kurtarıyor. Bütün peygamberlerin işi en şerefli iştir. En mükemmel iş. Hepsi insanları tevhidi öğretiyorlar ebedi azaptan kurtarmak için cehennemin ateşinden kurtarmak için Ebubekir Sıddık bu işi yapıyordu. Hep bütün derdi Allah'a davet etmek için. O men ahsanu kavlen mimmen Allah. Allah'a davet edenler kim onlardan daha güzel bir söz söyleyebilir? Daha iyi bir şey söyleyebilir? daha iyi bir iş yapabilir en mükemmel iş en güzel iş Allah'a davet etmek Allah böyle diyor Fussalat Suresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davet konusunda bize neler neler öğretti orduları gönderince onlara öğretiyor kafirleri saldırmadan önce duracaksınız İslam'a davet edeceksiniz kabul etmeyince savaş olur Peygamber Efendimiz bize öğretiyordu bir Müslüman bir insan senin sebebiyle Müslüman olursa hadis diyor khayrun leke min humrin ni'am. Ni neydi? O zamandaki en iyi binile, binilen şeyler, develer, atlar bir tanesi demiyoruz Sallallahu aleyhi ve sellem bir sürü diyor. Yani sanki bu zamanda bir düşünelim en güzel arabalar insan onlardan on tane on beş tane alacaksa. Hepsinden daha iyi Peygamber Efendimiz diyor birisi Müslüman olursa senin sebebiyle. davetin kıymeti budur. ey ben ya kafirleri İslam'a davet edemem. Nereden? Yanımda kafirler bulacağım. Ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretiyor. Bir Müslümana bir hayır gösterirsen, bu hayrı ne kadar yaparsa, bir sünneti öğretirsen, bu sünneti ne kadar yaparsa, sen aynı sevap kazanırsın. Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor la yenqusumin yani onların sevabından Allah Azze ve Celle eksiltmeden size verir. Şimdi tüccarlar bunu çok iyi anlarlar. Bir yerden para kazanç veriyorsa, bir aracı olursa, bir şey olursa ondan koparıyor buna veriyor. Cebinden çıkartmıyor. Fiyatı yükseltiyor buna vermek için. Demek ki başka birisinden çıkarttı. Allah Azze ve Celle Kerim. Bunun sevabı bin sevap olursa, bin hasene olursa, Öbürü bu yolu gösterdiği için ona da bin gelecek. Bundan hiç eksiltmeden. Allah azze ve Celle bunu veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Kim ala faile." Bir hayır, bir sünnet, bir iyilik kimse gösterirse birisine, o ne kadar sevap alırsa bu da aynısını alacak. Sallallahu aleyka ya Resulullah. Ama Belki hepimiz şimdi düşünüyoruz bu yola girelim, davetin yoluna. Zor bir yol değil ama çok kazançlı bir yol. İnsan evinde yatarken birisine sünneti öğretti, bir fazileti öğretti, onu, o insan onu yaparken bu aynı sevabı kazanıyor. Oruç tutmadı ama birisine nafile orucu öğretti. O oruçluyken, pazartesi gününde diyelim, perşembe günlerinde sünnet oruç tutmak o adam şu günlerde oruç tutuyorsa bu oruç tutmadan aynı sevap kazanıyor. Bütün ibadetleri, her şeyi. Yani bu yol çok geniş, bu kapı çok geniş. İnsan çok rahat sevap kazanabilir bilir ama bu yola girmesi lazım. Ama bazı notları söylememiz lazım bu yola girmeden önce. Birincisi insan ihlaslı olacak. İhlassız insan ne yaparsa Allah sevabını vermez. İhlas ne demek? Bir tek Allah için bunu yapalım. Başka hiç kimse bir şansı olmasın bu amelde. Elim almasına çalışması lazım. Çünkü bir şey öğreteceksen en az onu öğrenmen lazım. Sonra dünyayı istemesin Allah için çalışınca. Demesin hem sevap kazanırım hem de bunu da kazanırım. İnsan Allah için çalışınca dünyanın şansı olmasın onun amelinde. En son sabırlı olacak birincisi günahlara yaklaşmaması için ikincisi ibadetleri yapmak için üçüncüsü bir insan davetçi olduktan sonra muhakkak eziyeti görecek muhakkak eziyeti görecek onun için bu eziyete sabredecek peygamber efendimiz bütün peygamberler gördüler bunu bütün salih alimler bütün muhakkak bu yol dikenlidir onun için insan hazırlanacak ona. Cehalet bilgisiz, çok tehlikeli bir şeydir. Yani insanlar cehaletin içinde yaşarken sanki bir fırının içinde oturuyorlar, yanıyorlar. Neden buna benzetiyorum? Çünkü bir insan cehaletin içinde yaşarken cehennemin yoluna kendini yol açıyor kendine. Cehenneme kendine bir yol açıyor cehenneme vardıktan sonra insan yanacak fırını odur onun için insan bu insanları kurtarınca günahlardan şirkten küfürden kötü amellerden onları cehennemden kurtarıyor gibi herkes bizden kendi kendine düşünsün kardeşim yok mu onu sevmiyor muyum amcamın oğlu komşum Onları neden çağırmıyorum bu yola? Yani insan Peygamber Efendimiz diyor Yani insan ilmi yoksa bile bir ayet tebliğ ederse yeter. Yani bir ayet sadece bile olsa sadece bir ayet olsun tebliğ etsin. Bu ayetin tebliğ etmesinin sevabı Allah bilir ne kadar büyük bazı insanlara ehlasına göre. Bir adam yaşlıydı. Dindar değildi. Sonra dindar oldu. Hiçbir şey öğrenemedi. Sadece bir hadisten etkilendi. Peygamber Efendimiz diyor Kelimetani hafifetani alellisan feqiletani fil mizani habibetani ile rahman. İki kelime. Diline hafiftir. Zor değil. Ağır değil. Terazi de kıyamet gününde ağırdır. Sevabı çok büyük. Allah bunları çok seviyor. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim. Bu adam bu hadisi ezberledi. Nerede oturursa bu hadisi söylüyordu. İnsanlara öğretiyor Sözlerini kesiyor, muhabbet ediyorlar gençler o da yaşlı oturuyor aniden sözleri kesiyor, ortaya böyle giriyor, başlıyor bu hadisi söylüyor. En son bu adam vefat ederken bu hadisi söyleyerek vefat etti. Bu ne demek? Allah inşallah kabul etti onu. Buna husn-ül khatime denir. İnsan nasıl vefat ettiyse bu bir işaret kıyamet gününde nasıl olacak. Hadisi tebliğ ederken vefat etti, ibadetin için vefat etti. Demek ki inşallah cennetin ehlinden oldu. Bir hadis. Herkes bir şey öğrenebilir, yazabilir. Onu tebliğ etsin. Ya onu da tebliğ edemiyorsa tebliğ edenin yanına getirsin. Gel kardeşim burada güzel bir sohbet var Güzel bir şey var Gel dinleyelim Gel dinimizi öğrenelim Böyle mi kalacağız Böyle bu hayatta kalacağız Vefat edinceye kadar Ölüm meleği gelinceye kadar O zaman Aa, bilmiyorduk diyeceğiz Kabirde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gösteriyor Anlatıyor İnsan kabire girdikten sonra melekler gelecekler diyecekler. Rabbin kim Kimisi Allah-u Rabbi der Kimisi bilmiyorum der o adam gönderilen adam size kimdir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kimisi söylüyor, kimisi cevap veremiyor. Senin dinin bu bu soruların cevaplarını bilmeyenler var. Bunlar felsefeden yoksa okumaktan gelmez. Bunlar Allah yardım eder. Dürüst insan söyleyebilir onları. Dürüst olmayan söyleyemez. Bunları bilmeyince azap kabrinin azabı başlar. Bir oğlan anlatıyor. Annesinin çok günahları vardı. En çok bu dil. O söylüyor. En çok günahlarından bu dil. Vefat ederken annesi annesinin başında oturdu. La ilahe illallah diyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Annesi söylemiyor. Peygamber Efendimiz diyor. مَنْ كَانَ اَخِرُوا كَلَامِهِ لَا اِلَٰهَ اِلَٰهَ دَخَلَ الْجَنَّةِ Annesi la ilahe illallah derse demek ki bu cennetin kartını aldı. Gidiyor cennete garanti. Peygamber Efendimiz bize böyle öğretti. Son kelamın La ilahe illallah olursa ondan sonra konuşmazsan cennetin ehli, ehlinden olursun. Annesinin başında bunu söylüyor. Annesi söylemiyor bu kelime La ilahe illallah. Sonra annesine dedi anne La ilahe illallah söyle. Kurtulman için söylüyorum La ilahe illallah söyle. Annesi dedi ey oğlum vallahi bu kelime şimdi dağlardan daha ağır bana geliyor. Dağ, dağların ağırlığından daha ağır bana geliyor. Söyleyemem oğlum. O kadar konuşabildi, benzetti bu kelimenin ağırlığı ne kadar? Ama la ilahe illallah diyemedi. Demek ki la ilahe illallah. Vallahi bu kelimeyi ezberledim. Ölüm meleği gelince hemen söylerim cennete gideyim diye. Hayır o zaman elimde değildir. İnsan nasıl yaşadıysa, hangi amellerin üzerinde yaşadıysa o zaman da söyleyebilir ya da söyleyemez. Kabirde de aynı. Onun için kabrinin hazırlığı salih ameller. Bu salih amellerin yapması için dediğim gibi birbirimize hatırlatacağız. Allah emir etti bize. Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette وَالْعَصْرِ اِنَّ yemin ediyor her insan kaybediyor. Herkes cehenneme gidiyor. Ondan sonra diyor anca iman edenler İlk şart iman bir kafir bir iyilik yaparsa cennete götürmez onu iman edenler ve salih amel yapanlar ve tek iman insan demesin iman ettim demesin Allah kalbim temiz yetmez iman edenler ve salih amelleri olanlar ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabır hak yoluna birbirine tavsiye etti ve sabır yoluna ilk önce hak hakkı insan kabul ettikten sonra bu yola Girdikten sonra sabretmesi lazım. Kimisi namaza başlıyor bir iki sene sonra Cık, uzun bir şey ya bitmiyor her gün beş namaz bir bırakıyor. bir atıyor Neden? Sabırsız. Bu sabır büyük ibadettir. Başka ayetler de var. Biz eten bir ediyor bunun için. Onun için birinci görevimiz birbirimize hatırlatacağız. İkincisi kayıp olan insanları kurtaralım birisi denize düşerse boğuyorsa önümüzde bıra bırakır mıyız Hacıyoruz dünyasını kurtarıyoruz hayatını kurtarıyoruz tutuyoruz kaldırıyoruz çekiyoruz bu adamın ömründe 10-20 sene varsa daha kurtardık yaşasın ama cehennemden kurtarmak ne kadar büyük bir şey neden insanları bırakıyoruz neden acımıyoruz onlara neden bu yola girdikten sonra çekiniyoruz bazı kardeşlerimizden bir şikayet duydum Birisi geliyor bir hafta, öbür hafta gelmiyor. Arapça derslerine birisi geliyor, öbür hafta gelmiyor. Neden bu tereddüt vardır? Neden sıkı tutmuyoruz bu yolu? Madem bu yol bizi kurtaracak. Bu cennetin yolu. Neden onu kaybediyoruz? Neden bırakıyoruz? İnsan kendine bir söz versin. İnşallah ayrılmayacağım artık bu yoldan. İnşallah Ebu Bekir Sıddık benim örneğim olacak. Tabi aslında Peygamber Efendimiz örneğimiz. Peygamber Efendimiz Davud Ebubekir Sıddık'tan 1 milyon kat fazla. Ama şimdi Ebubekir Sıddık'ı okuyoruz. O da normal bir insan. Şeytan geliyor, insanı kandırıyor. E zaten o peygamberdir. Peki Ebubekir Sıddık peygamber değil. Normal bir insan. Ama hayatı nasıl hayatını nasıl çevirdi? Müslüman olduktan sonra nasıl bütün işi gücü bu yola bıraktı? Bunu yapınca cenneti kazandı. Hem de başka bizim öbür kazananlar gibi değildir. Çok yüksek makamlarda. Ebubekir Sıddık doymadı böyle birisine gidiyor, davet ediyor, dönüyor, öbürüne gidiyor, davet ediyor, dönüyor. Bir tek tek millet Müslüman oluyorlar. Adam toptan çalışmayı istiyor. Zaten tüccar kendisi. Ya Resulallah bana izin ver, gideceğim. Duracağım Kabe'nin yanında bir hutbe vereceğim bütün Kureyş müşrikleri duysunlar bu hutbeyi ben bu Kur'an'ı tebliğ edeceğim bu dini tebliğ edeceğim ya Resulallah bana izin ver ya Resulallah. o zaman da davet gizliydi herkes Müslüman oluyor saklanıyor kimseye göstermiyor dinini Resulullah ve en son ona izin verdi gitti durdu Ka'benin yanında davet etmeye başladı hutbe vermeye başladı Kureyş müşrikleri geldiler onun başına bir dövdüler, dövdüler, dövdüler yere düşürdüler bilmem ne çekildiler gittiler. Kalktı döndü bu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu şekilde döndü. Onun için ilk hutbayı veren İslam'da Ebu Bekir denir. Ondan daha önce İslam'da hiç kimse hutba vermedi. O kalktı hutbayı verdi, dayak yedi döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu. Demedi çok büyük makamım var. Böyle rahatla ben hareket edeceğim davetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dostu böyle eziyet görüyor. Bu yolu tebliğ etmek için. As-Sıddık. As sıddık ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse doğru diyor. Hatta o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Mi'raj mucizesi olduğu zaman Kudus'a ve yedi gök üzerine çıktı Döndü dünyaya Mekke'ye bir gecede Allah onu götürdü bir burak üstüne bir şey burak gibi burak diye bir melek öyle bir şey Allah ona gönderdi üstüne bindi çok kısa bir vakitte kudusa vardı orada kıl, namazını kıldı yedi gök üzerine çıktı döndü geldi millete bu mucizeyi mücize, söylüyor. İnsanlar inanamıyorlar çok zor bir şey yani. Yani bizim zamanımız da kabul edilmez. Hem de biz gördük uçağa biniyoruz çıkıyoruz bilmem ne. O zaman da bulutlara insan bakarsa diyor kim oraya çıkabilir? Şimdi üstüne çıkıyor uçaklar. Yine akıl kabul etmez bu zamanda. O zaman da kim onu inanacak? Hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadı Ebubekir Müşrikler geldiler artık dalga geçecekler ondan. Bak! Senin dostun ne diyor, senin sahibin ne diyor. Bugün yedi gök üzerine çıktı geldi. O ne dedi? Duymadı Resulullah sellem'den Yalan derse belki Resulullah Aleyhisselam söyledi onu. Yalan diyemez. Evet derse belki bunlar dalga geçecekler ondan. Evet dedikten sonra Resulullah Aleyhisselam gitmedi, söylemedi öyle bir şey. Dedi in kâleha fâkad sadak. Resulullah onu dediyse doğrudur. Böyle cevap verdi. Dediler bak senin arkadaşın ne diyor kutusa gitti sonra Mescid-ül Aksa'ya gitti sonra yedi gök üzerine çıktı Allah'ın yanına gitti geldi bak ne diyor. Dedi söylediyse doğrudur. Bundan daha fazla ne kadar inanmak vardır. Onun için As-Sıddık ona denince gerçekten As-Sıddık'tır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ona El-Etkâ dedi. Ve seyucennebuha el el -et ne demek? Daha fazla Takvali Takvalı değil. İnsan takvalı derecesine varıncaya kadar belki bütün hayatını harcıyor. Bugün bu günaha düşüyor. Ertesi gün bilmem ne günah yapıyor. Sonra tövbe ediyor. En son o. Oh, dürüst oldu. Takvalı oldu. Allah Azze ve Celle Ebu bekirs el, -el diyor. Daha takvalı. El-Evvâh kalbi merhametliğinden hep ağlıyordu. Öyle bir insan kafirlerin elleri ona uzatıldı, dövdü. Döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey olmadığı gibi, şey olmadığı gibi. Bir tek o tebliğ etti. Tamam, iş bitti. Bir günde Ebu Bekir Sıddık kahvenin yanına bir baktı. Utbe bin Rabia kafirlerin biri diye gitti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Ellerini uzatıyor boğmak için. Bir de kura içmişlikleri çoğaldılar Resulullah başına geldiler. Hepsi dövmek istiyorlar, boğmak, öldürmek. Ebu Bekir Sıddık bunu görünce dayanamadı. Çıldırdı. Gitti kendini attı şu Rabia'nın üstüne, Utbe'nin üstüne. Bir ittirdi düşürdü. Ondan sonra sağa sola dönmeye başladı. Eliyle vuruyor ayağını Nasıl uzaklaştırabilirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onları uzaklaştırmaya çalıştı. Onlar baktılar bu bir aslan gibi onlara birdenbire geldi dövüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bıraktılar ona döndüler. Dövdüler dövdüler dövdüler şu hutbe ayağında Ebubekir Sıddık'ın başına vurdu. Ayağında. Ebubekir Sıddık bırakılınca kadar her taraf kan içinde oldu bayıldı. Onun esnasında tabi ki misi kabilesine teyim Onlara haber verdi gidin sizin başınıza baştı onların aralarında Seyyid kabilenin içinde. Gidin bakın ne oluyor ona Kureyş ne yapıyor. Geldiler onu kurtarmaya bu halde gördüler milleti uzaklaştırdılar. Sonra taşıdılar dediler vallahi Ebu Bekir ölürse Utbe'yi öldüreceğiz. Tehid ediyorlar. Evine götürdüler Ebu Bekir Sıddık. Böyle baydın kaldı akşama kadar akşam üzeri uyandı. Gözlerini açınca annesi yanında gördü ağlıyor. Oğlu ölü gibi her tarafı kan. Annesi ağlıyor. İlk önce gözleri açınca annesi dedi nasılsın oğlum? Halin nasıl? Durumun nasıl? Bir şeyin mi ağrıyor? Durumu nasıl? Soruyor halini. O da cevabı neydi? neydi? Dedi Resulullah nasıl? Tabi o Onları ettirince, düşürünce artık Vesaleme ne oluyor haberi yok. Bilmiyor daha dövülüyor mu yoksa gitti yoksa diyor Resulullah nasıl? Annesi diyor sen nasılsın soruyorum sana diyor. Ben de Rasulullah nasıl soruyorum. Süt annesi dedi sana yiyecekler bir şey getireceğim. Yersin, içersin. Yani sıhhatin yerine dönsün diye. Dedim ben Resulullah sallam nasıl soruyorum. Sen beni yedireceksin. Allah hiçbir şey yemem haberini almadan. Annesi dedi ben de nereden bileceğim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl? Tabi Resulullah demiyordu çünkü o zaman da müşrikti, Müslüman olmamıştı. Dedi ben Muhammed'ten ne haberim var, ne, ne bileyim ben? Dedi o zaman Ummu Cemil'e git ona sor. Söyle Ebu Bekir sor, sana soruyor. Ummu Cemil zayıf bir Müslüman kadın. Zayıfliğinden İslam'ını gizliyor. Hiç kimse bilmesini istemiyor. Ebu Bekir Sıddık Umul Kayyem adıydı. Gitti onun yanına. Umu Cemil'in yanına diyor. Ebu Bekir soruyor Resulullah nasıl? Muhammed nasıl? Soruyor. O da baktı. Müşrik birisi yanına geliyor soruyor korktu. Dedi ben ne Muhammed'ten ne oğlundan bir bilgim var. Annesi bir fayda görmedi. Oğluna bir şey yedirecek, su içirecek, bir şey yapacak. Kabul etmiyor. İlla bir bilgi istiyor. Dedi o zaman gel benimle. Ebu Bekir'in yanına. Getirdi. Ebu Bekir'in yanına varınca Ebu Bekir Sıddık soruyor: Rasulullah nasıl?" O da böyle bir göz atıyor. "Annem burada." Yani annemmiş ve her şey yarın Kureyş'e söyler müşriklere. "Dedi merak etme." Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyorum. Dedi: iyi, R Rahatlamadı Ebu Bekir. Yani düzgün bir cevap almadı. "Acaba bir şey var mı? Kadın korkuyor. Annesi bu sefer gitti. Getirecek artık bir şeysin. Haberi aldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haberini?" dedi vallahi yemem Resulullah Sallallahu Aleyhi ve görmeden gideceğim göreceğim Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bana yardım edin götürün Resulullah Sallallahu Aleyhi ve yanına annesi çekti kaldırdı tabi acılarından böyle sallanıyor gidiyor onun yanına tutuyor Resulullah Sallallahu Aleyhi ve yanına kadar götürdü Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e varınca <gülüyor> girdi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ona baktı Dedi Ebu Bekir nasılsın? Durum nasıl? Dedi ya Resulallah, ben geldim seni sormaya. Sen nasılsın? Seni merak ediyorum ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sustu. Ebu Bekir, Sıddık ağladı. Sevinmekten. O sallallahu aleyhi ve sellemde bir şey yoktur. Bu sahneyi gözümüzün önünde düşünelim. Böyle bir duruş yaralı olan, zayıf olan, vurulan, sağlam olanın halini soruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Yani sevginin derecesi ne kadar yüksek bir derece. Çok acayip bir şey gerçekten. Sahabe İran bunu da görünce onlar da ağlamaya başladılar. Normal bir şey değildir aslında. Sonra Ebu Bakır Sıddık dedi ya Resulallah bu benim annem. Annem için Allah'a dua etti ya Resulullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırdı, dua etti. Ellerini ilk indirince Ebu Bekir'in annesi Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah dedi. Hemen Müslüman oldu. Tabi peygamberlerin duası kabul edilen bir duadır. Allah onun kabul, duasını kabul etti. Ebu Bekir'in annesi Müslüman oldu. Allah'a davet edenden kim sözü daha iyi bir söz, ameli, işi daha iyi bir iş. En mükemmel iş, en güzel söz Allah Azze ve Celle diyor, davet edenin sözüdür. Hazreti Ebubekir kalbi Resulullah sevgisiyle dolmuştur. Radiyallahu anhu ve arza. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu halife olduktan sonra Kûfe'deyken milletin aralarında dururken dedi insanların en cesuru kimdir? Soruyor. Hemen cevap verdiler. Dediler sensin, sensin ey emir el müminin. Tabi Ali bin Ebi Talib çok cesur birisiydi. Normal değildi. İnsanların en cesur Ebu Bekir dedi. Gerçekten şu duruş Mekke'de, Mekke'de Kağbenin yanında böyle hutbeyi vermek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koruması bu şekilde normal bir insandan olmaz. O kadar kalabalık müşrikler geldiler. O kadar çok insanlar geldi Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i dövmeye, tek başına onları dövmeye kalktı Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kurtardı. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Hendek Savaşı'nda Hendek kazıldıktan sonra müşrikler geçemediler onu. Müslümanların yanına gelemediler, Medine'ye giremediler vurmak için, savaşmak için. Bir tanesi çok güçlüydü. Bir bir atlı çok güçlüydü. O hendeki geçebilirdi. Amr ibn adı. Geçtikten sonra durdu Müslümanların aralarında dedi menubariz. Kim benimle savaşabilir? Hiç birisi Müslümanlardan kalkmadı. Hiç kimse kalkmadı bir tek Ali ibn Talib kalktı. O zaman da gençti, ufaktı. Dedi ben Resulullah'a bakıyor izin versin. Resulullah ona dedi otur. Başka birisinin kalkmasını istiyor. Tekrar o da diyor kim? Tekrar Ali ibn Abi Talib kalkıyor diyor ben kalkarım ben savaşırım seninle. Resulullah tekrar otur üçüncü 3. defada Resulullah diyor git Ali ibn Abi Talib'a. E. Gidiyor ufak yanında. Adam çok tecrübeli devamlı savaşların için de atlı yani kahraman herkes ondan korkuyor. 4-5 kişi ona karşı gelecekse korkarlar ondan. Ne bu genç onun önüne geliyor? Dedi: "Oğlum, sen kimsin?" Dedi: "Ali bin Abi Talib." Dedi: "Oğlum, baban benim arkadaşımdı. Seni öldürmek istemiyorum." Ali bin Abi Talib dedi: "Ama ben seni öldürmek istiyorum." Bu Hendek Savaşı'nda adam bu kelimeyi duyunca bir sinirlendi. Atın üstünden indi çünkü Ali bin Abi Talib atsız geldi. Düşünün. Bir genç atsız geliyor, atlıyla savaşmak istiyor atlı olan daha güçlü o da attan indi yani ben atlı atın üstündeyken onu öldürmek istemiyorum demesinler bak nasıl öldürdün. atın üstünden indi bir de atını öldürdüm kızmaktan demek ki yani dönüş yok burada bu çocuğu öldürdükten sonra başkasıyla savaşacak başka birisiyle kaç kişi öldürebilecekse öldürecek en son öldürülünce kadar dönmeyecek. Atını öldürdü. Ali bin Abi Talib onunla savaşırken şu adamın ayağını kesti. Adam düştü, ayağını tuttu. O kadar güçlüydü. Ali'ye vurdu radıyallahu anh. Diyorlar bir Müslümana geldi. Ali'ye çarpmadı şu Müslüman vefat etti. O kadar güçlü birisiydi. Sonra düştükten sonra, ayağı kesildikten sonra Ali bin Abi Talib devam etti öldürdü. Ali bin Abi Talib chogjes urdu ama onun diliyle diyor en sor insan Abu Bakr es radıyallahu anh. Abu Bakr es radıyallahu anhu Mekke'de davetin başında geziyordu Müslümanların aralarında. Bazı inanlardan inanlardan fakirdi, köleydi. Şu köleler sahipleri azap vermeye başladılar İslam'dan dönsünler diye. Onların biri, biri Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhayra, Umme Umeyis, Zinnir bunlar hepsi köleydi. Hepsi de azabın altındaydı Müslüman olduktan sonra. Hatta Ali Yasir, ya Ammar bin Yasir, babası Yasir anne, annesi Sumeyye Babası annesi azabın altında öldüler. Müslüman olduğu için. Umar bin Khattab şey Bilal bin Rabah onun sahibi Umayyet bin Khalf onu yatırıyordu Mekken'in sıcaklığında yazın en sıcak günlerde toprağın üstünde kumların üstünde bir de gözüne bir büyük taş koyuyordu sonra çekiyordu. Diyor, Muhammed'e inanıyor musun? Allah'a inanıyor musun? Dönmesini istiyor. O da la ilahe illallah kelimesi bu azabın altında ağır geliyor ona. Bir kelime söylüyor, ahadun ahad. Tek, tek, yani Allah tektir. Başkasına ibadet etmem. Tek, tek diyor onlar da azab veriyorlar, deliriyordular ondan. Çok şiddetli azab veriyordular. Bir tek dönsün dininden, dönmüyordu. Bilal bin Rabah. Ömer bin Khattab haliyle olduktan sonra bir gün Bilal bin Rabah yanında oturuyordu. Dedi ey Bilal, aklına geldi bu Müslüman olduğu zaman ne kadar azab gördü, neler çekti Allah için. Ömer bin Khattab güçlüydü. Müslüman olduktan sonra zaten dedi ya Rasulallah, neden İslamımızı gizliyoruz, neden böyle kalıyoruz, saklanıyoruz? Haydi çıkalım Kureyş'in önüne çıktı Peygamber Efendimiz yanlarında, sağda solda bir Ömer bin Khattab, bir Hamza. İbn-i Abdülmuttalib, Resul Aleyhisselam'ın amcası. Bu sefer Kureyş ağzını açamadı. Hiç kimseye bir kelime söylemedi. Zayıf Müslümanlar onların arasında, arkasında gidiyordular. Böyle bir toplu içinde, topluluk içinde gezdiler Kağbenin yanında. Allah. ibn-i Khattab'e hiç kimse eziyet edemedi. Allah için bir, hiç kimse dövemedi. Ama bu i oturuyor böyle düşünüyor. Bu ne kadar sevap kazandı Allah için ilk Müslüman olunca. Dedi nasıl sana azab veriyordu Umay bin Khalaf? Sırtını açtı gösterdi, et parçaları eksikti sırtından. Ama bin Khalaf bunu görünce tabi iman kalpleri çok yumuşatır. Ağladı, bir Müslüman kardeşi bu halde görünce. Hiç ağzını açmadı bir şey at, anlatmadı. Bir tek sırtını gösterdi. Bu halde onu çekerken şu toprağın üstünde bir ağırlık. Gözünde varken büyük taş şu sıcakta bir şey takılırsa taş bir şey sırtının altında takılırsa rende gibi onun etinden çıkarıyordu parçalar. Ebu Bekir bunu görüyor. Dayanamadı gitti Umayya'nın yanına Bilal'in sahibine. Dedi bu köleyi satcan mı? Dedi satarım. Kaç para? Büyük para istedi ondan. Hemen ödedi. Dedi bana ver. Umay ibn Khalaf dedi, vallahi en ucuz fiyatla isteseydin sana verirdim. Kurtulmak istiyorum bundan. Beni mahvetti. İlla iman ediyor Muhammed Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi, vallahi şu söylediğim fiyatın iki katı söylediysen onu alacaktım. Tabii parayla ölçülmez Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah altından daha kıymetli, gümüşten, her şeyden daha kıymetli. Bütün bu dünyadan daha kıymetli. Şu imanın sahibiydi. Abu Bakr Sıddık geziyordu. Bir tek onu satın almadı. Amir ibn-i aldı. Zinnire'yi de aldı. Ummu Meysi de aldı. Başkaları da aldı. Radıyallahu anhu arda. Dayanamıyordu. Müslüman kardeşlerini bu halde görünce gidiyor fiyatı ne olursa olsun satın alıyor sonra azat ediyor Allah için. Babası baktı. Ebu Bekir'in babası. Dedi bu oğlan parasını boşa boşa kaybediyor. Yani bir küle fiyatı bir araba gibi bu zamanda. Gidiyor arabaları alıyor sonra bırakıyor. azad ediyor Allah için ne bu? Dedi oğlum birisini alacaksan güçlü birisi al. Bir günde ihtiyacın olursa kabilesi seni yardım edersen bir iyilik yaptın bir günde. O da kendisi yardım eder. Ebu Bekir Sıddık babasına dedik. baba. Onlar bana yardım etsin, onları satın almıyorum. Allah bana yardım etsin, onları satın alıyorum. Ben Allah için bunları alıyorum. Bakmıyorum bugün de yardım edecek mi, etmeyecek mi? Bunu düşünmüyordu. Bilal ibn Rabah sesi güzeldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muazziniydi. Devamlı o çıkıyordu mescidin üstüne ezan okuyordu. Herkes bu sesi duyunca biliyor Bilal ibn Rabah şimdi Resulullah'ın yanına geliyoruz. Namaz kılacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Ebubekir Sıddık halife oldu çağırdı gel ezan oku. Dedi istemiyorum. Dedi gel gel senden başka buna kimse yok. Çıktı. Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber eşhedü en Muhammeder Resulullah. Varınca la... ağlamaya başladı. Peygamber Efendimizi yeni defnettiler. O da ağlayınca bütün Müslümanları ağlattı. Hepsi ağlıyordular Resulullah Aleyhisselam'a ettiği için. İndi bıraktı. Abbekre Sıddık tekrar dedi. Çık ezan oku. Ne dedi Bilal Mürbih Abbekre Sıddık? Dedi sen beni satın aldın daha önce. Eğer kendine köle olarak satın aldıysan ben senin emrini tatbik ederim çıkarım. Ama Allah için beni aldıysan azat ettiysen ben vururum ben ezan okumak istemiyorum. Ben bir tek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okudum. Yeter. Bir daha okumayacağım. Ebu Sıddık dedi hayır. Allah için seni aldın. Git sen horsun. Bir daha hiç kimseye ezan okumadın. Bilal ibn Rabah. Ebu Bekir Sıddık Allah için onları alıp azat ediyordu. Babası diyor güçlü birisi diyor hayır güçlü birisini istemiyorum. Ben Müslüman dürüst istiyorum. Allah benden razı olsun diye. Allah Azze ve celali dik ki o se yecnebehal takvalı olan Ebubekir Sıddık cehennemin yüzünü görmeyecek. الذي يؤتي ماله يتزكى. Allah onu nasıl söylüyor Parasını getiriyor, devamlı zekat olarak sadaka veriyor her yerde, her yönde. Allah için bu parayı harcıyor. Onun gözünde kıymeti yoktur. Bir tek Allah için olduktan sonra cömertti. Hemen veriyor. Kureyş Selamun. ona çok eziyet etti. Ne zaman hareket ederse ibadetinde, her şeyisinde devamlı eziyetin içinde. En son bir çekildi gitti. Habeşe'ye gitmek istiyor. Tek başında gidiyor hicret etmeye. Giderken bir yere vardı bir ırıl adı. O yerin reisi, başı, kabilenin e, başı diyebilirim. E, İbn-i adı. Onu gördü oradayken. Tabi Ebu Bekir Sıddık bir tüccar. Hemen aklına geldi. Bu bir ticarete gidiyor. Dedi nereye gidiyorsun? Hangi malı alacaksın? Nereden alacaksın? Dedi bir mal, bir şey istemiyorum. Ben hicrete gidiyorum. Habeşe'ye gidiyorum. Neden dedi? Dedi Kureyş bana çok rahatsız etti. Çok zor, yordu beni. İbadetim istediğim gibi yapamıyorum bilmem ne. Ebni Degin'le şaşırdı. Dedi vallahi senin gibi çıkmaz, çıkarılmaz. Sen çok iyi bir insansın. Sen bir zayıf görünce yardım edersin. Bir akrabaya sileyi rahim yapıyorsun. Bir misafir görünce ikram edersin. Nasıl seni çıkarırlar? Nasıl bu şekilde gidiyorsun? Memleketini bırakıyorsun, kabileni bırakıyorsun. Hayır, döneceksin. Ben seni korurum. O zaman da diyorlar, "Fi yani ben onu korurum. Birisi güçlü ise birisine koruyacaksa derse bu benim yani himayem altında. Ben onu koruyorum." derse kimse şu adama eziyet ederse sanki koruyanı eziyet etti gibi. Bu sefer bu adam bütün kabilesini getirir. Bunlarla, bunlardan intikam eder onlarla savaşır getirdi Kabe'nin yanında bir gezdi çağırdı Kureyş'e Kureyş çağırdı toplandılar dedi Ebu Bekir gibi bir insan çıkarılır mı memleketinden kabilesinden bu misafirleri ikram edince size şereftir şu misafir gidince diyor falan kabile bana ikram etti bu adam zayıfi yardım edince şu zayıf aralarından oluyor bu adam bu adam bu adam bütün iyiliklerini söyledi dedi bu adam jivari, ben onu koruyorum hiç kimse ona eziyet etmiyorum sizi çağırdım duymanız için tamam dediler abba kasıldı gitti hemen ilk gün evinin önüne durdu namaz kılmaya namaz kılarken yüksek sesle Kur'an-ı Kerim'i okuyor yüksek sesle Kur'an-ı Kerim'i okuyunca işteten giden gelenler Kur'an Kerim'in sesini duyunca hoşlarına gidiyor oturuyorlar dinliyorlar adamlar olursa kadınlar olursa çocuklar olursa birkaç günde artık bu yer bilindi millet geliyorlar oturup dinliyorlar kimse dinlemek istiyorsa buraya geliyor bazıları her gün Kur'an Kerim duyuyorlar Müslüman oldular bir birkaç kişi kurayış dayanamadı bunu gittiler müünne çağırdılar dediler bak bu adam çok kötü hareketler yapıyor. Bizim kadınlarımız, kızlarımız geliyorlar, onu dinliyorlar, oturuyorlar yanına, yanlarına. Bu fitne oluyor onlara. Bu sen onu koruyorsun ama bu şey olmaz yani. Haddini aştı. O da geldi Bakr Sıddık'a söyledi evinde namazını kılsın Bakr Sıddık evine girdi. E şu davet konusu kapandı gibi. Artık teki başında mı namaz kılacak? Davet engellendi yani artık çıkamıyor. Birkaç gün sabretti sonra çıktı tekrar dışarıda namaz kılmaya. Tekrar gittiler İbnü'd-Dıgney'e söylediler bak bu adam tekrar aynı eski durumuna döndü. Tekrar dışarıda namaz kılıyor. Geldi onunla konuşuyor. Dedi İbnü'd-Dıgney'e Senin civarını sana reddederim. Yani senin korumanı sana reddederim. Artık sen serbestsin. Ben dayanamam. Evimde namaz kılamam ben dışarıda namaz kılacağım davetimi tebliğ edeceğim sen benden sorumlu değilsin dedi Ebni Dignne ona o zaman da ne dedi dedi o zaman kim seni koruyacak <gülüyor> Abbekre Sıddık'ın cevabı hazırdır Allah dedi Allah beni koruyacak seni beni koruyacaktı. Seni istemiyorum. Adam evde beni koruyacaksın. Ben, ben burada namaz mı kılacağım? Yüksek sesle Kur'an'ımı Kur'an'ı okuyacağım. Allah beni koruyor dedi. Kul inne salati ve nusuki ve mahya ya mamati lillahi rabbil alamin. Allah azze ve celle Cemal Efendi bize diyor. İn salati ve nusuki ve mahya ya mamati lillahi rabbil alamin diye. Ya Muhammed benim namazım, kurbanlarım, hayatım, ölümüm Allah için onları harcıyor. Bu ayeti Ebu Bekir yaşadı. Yaşadı. Bütün hayatı, derdi, her şeysi Allah için. Allah'a davet ediyor. Gidiyor Peygamber Efendimize korumaya. Bunu yaşıyordu. Bir baktı insanlar Hicret etmeye başladılar Medine'ye. Bir bakıyor hicret edecekse Medine'ye Kureyş'ten kurtulacak. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan ayrılmayı dayanamaz. Nasıl Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bırakacak gidecek? Mekke'de kalırsa yine istediği gibi yaşayamıyor. Sabrediyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan ayrılmak istemiyor. Aişe radıyallahu anh anlatıyor diyor bir günde Resulullah Sallallahu Aleyhi Eğlen vaktinde bize geldi. Bu saatte genelde gelmiyor. Girince Ebu Bekir dedi evdekileri çıkart. Ebu Sıddık dedi ya Resulallah evde yabancı kimse yok. Onlar senin ehlin çocukların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi bende bir sır vardır. Allah hicret etmeye bana izin verdi. Bu sırrı söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bakr-ı Sıddık'a Abu Bakr-ı Sıddık'a hemen sevindi Dedi Beraber gidecek miyiz ya Resulallah Beraber gidelim mi Soruyor beraber mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Evet beraber gideceğiz ya Resulallah dedi Aişe Umul Muminin radıyallahu anh Vosfediyor Resulullah Abu Bakr-ı Sıddık ne kadar sevindi O zamanda Acayip sevindi Yani biz düşünelim bir insan bir insanı severse Onunla beş dakika oturursa ne kadar mutlu olur. Yüzüne bakarsa ne kadar mutlu olur. Ebu Bekir Sıddık uzun bir yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşı olacak bu yolda. Yanında geçirecek bu yolu. Ne kadar mutludur. Ne kadar sevinçlidir. Aişe'mül müminin bunu vasf ediyor. İz ehracahu lezine keferu Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Kureyş kafirleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eziyetinden onu çıkarttılar. Demediler Medine'den çıktı. Ama o kadar eziyet ettiler Resulullah sallallahu aleyhi ve Mek sellem Mek Mekke'den ayrıldı. Çıktı hicret etmeye. Thâniye Allah Azze ve Celle diyor. İki kişiydi. Allah Azze ve Celle Ebu Bekir söylüyor. Bu ayette. Tabi ne kadar dersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi Ebu Bekir'in Sıddık'a övmesi falan ama ondan çok büyük Allah'ın zikretmesi Ebu söylemesi Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamıdır. Kıyamet gününe kadar namazlarımızda okuyoruz. Onu okurken sevap kazanıyoruz. Ebu ismi, ismi ya da sıfatı ya da hayatı geçince Kur'an-ı Kerim'de ne kadar bu büyük bir makam. Ne kadar yüksek bir şeref. Kaç yerde Allah Azze ve Celle Ebu Sıddık ve ailesini vasfetti Kur'an-ı Kerim'de. Ebu Sıddık hemen koşa koşa gitti. Planı hazırladı bu hicret için. Esma, Aişe yemekleri taşınacak şeyler yol için hazırlayacaklar. Abdullah oğlu çıkacak. Kureyş'in haberleri alacak onlara. Tabii onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyince çıkacaklar takip etmeye nereye gitti? Bırakmazlar gitsin öldürecekler. Bir mevla onun da vardı köle gibi amir. Sen koyun sürüsü alacaksın biz nereden gidersek izleri kaybedeceksin koyunlar üstüne gidecekler. Bunları yaptıktan sonra Ebu Bekir Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve Sellem'le beraber hareket ettiler. Çıktılar fevr mağarasına. Allah Azze ve Celle diyor İzhu ma fil gâr Onlar mağar Allah onları anlatıyor Bu günler nasıl geçti Ne güzel günler Ne kadar acı günler Zorluk ne kadar büyüktü Ama Ebu Bekir's-Sıddiq'e göre Ne kadar güzel Resulullah s.a.v'in yanında Nasıl acaba Nasıl namaz kılıyordular Nasıl dua ediyordular Nasıl uyuyordular bu ufak mağarada Ebu Bekir Sıddık hani anlık Ebu Bekir Sıddık ne mutludur Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaradayken yorgunluktan uykusu geldi başı Ebu Bekir Sıddık'ın ayağına koydu uyudu Ebu Bekir Sıddık bakarken bir delik gördü dedi bir akrep bir yılan bir şey çıkabilir oradan ben farkına varmadan sallallahu aleyhi ve ısırır eziyet eder Hemen öbür ayağını uzattı. Üstüne koydu kapattı bir şey çıkmasın diye. Bir şey geldi. Abbaqir ayağını ısırdı. Ayağını soktu. Acısından dayan, dayanamadı. Gözde yaşları aktı. Resulullah yüzüne gelince Resulullah gözlerini açtı. Dedi ne var Abubekir? Dedi bir şey yok ya Resulullah. Resulullah ısrar edince sorarken dedi ya Resulullah durum böyle böyle böyle anlattı. Resulullah hemen Ayağına şu yaralı yara yerine tükürdü dua etti. Hemen Allah ona şifa verdi bir şey olmadı gibi. İlla ten suruhu fe kad Allah Azze ve Celle diyor siz ona yardım etmezseniz Allah yardım eder. Doktora lüzum yoktur. Allah izniyle hemen şifayı verdi. Müşrikler geldiler mağaranın başına vardılar Ebu Bekir Sıdık Resulü Aleyhisselam'a korkuyor diyor ya Resulullah birisi böyle eğilirse bakarsa bizi görür Resulullah Resulü diyor ey Ebu Bekir iki kişinin Allah üçüncüsü olursa onlarla beraber Allah olursa yardımcı olursa ne olacak bunlara ne korkuyorsun ne düşünüyorsun sen sonra Allah Azze ve Celle Kur'an Kerim'de diyor اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ Onlar mağaradayken اِذْ sahibi لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ Peygamber Efendimiz sahibine Ebu Bekir's-Siddiq'a sahibi, arkadaşı, dostu ona söylüyor üzülme اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Allah bizimle beraberdir Bu sefer de Bekir's-Siddiq ne kadar Resulullah Sallallahu hizmet etti ne kadar büyük şeref. Ne kadar büyük sevaptır. Yoldayken Resulullah sallallahu aleyhi ve geçiyordu, ilerliyordu. Bir tek bakmak için bir tehlike var mı ileride? Resulullah'a gelmesin. Ona gelsin. Ya da hemen dönebilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devam etmesin. Bazen korkuyor, belki Kureyş bizi takip ediyor. Ters gidiyor. Bakıyor kimse var mı? Şaşırıyor nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve hizmet edecek? bir ilerliyor bir gecikiyor bir Resulü Aleyhisselam'a yardım ediyor bir şeyde böyle seferini geciktir geçirdi bu mübarek yolculuk bitti Medine'ye vardılar Medine'nin ehli ne güzel karşıladılar onları mübarek yolculuk bitti ama Ebu Bekri'nin dostluğu bitmedi Medinin hayat Medine'nin hayatı inşallah ileride başka bir sohbette başka bir derste inşallah devam ederiz. Allah sallallahu aleyhi Muhammed